He? Bir şey mi söylediniz neyse? Hadi ciciğim, geliniz. Bunlara sonra da bakarsınız. Teyzenizi bekletmeyelim. Oo, çevrem öyle harikulade şeylerle dolu ki... ...bakmaktan kendimi alamıyorum. Şu bu halılara basmaya kıyamıyor insanım. Öyle yumuşak şey ki... ...bastıkça ayaklarım içine gömülüyor. Bizim hiç halımız olmadı neyse. Hayranlığımı şaşkınlığımı bağışlayın. Hadi gidelim. Gel canım.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 Peki, daha çok merdiven çıkacak mıyız? Bir kat daha. Oo, ama şey, merdivenin bundan sonrasında halı yok. Aa, duvarlar da boğmuz. Ben burası öyle sıcak ki. Shh, poli teyzen şikayet ettiğini duymasın. İşte senin odan burası polianla.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 Tanrı ile meleklerim babama benden çok ihtiyaçları olduğunu bir türlü anlatamıyorum kendime. Ağlama, canım! Hadi, hadi anahtarlarını ver de elbiselerini şu bavuldan çıkara verelim, olmaz mı? Sana? Zaten içinde pek fazla bir şey yok! E daha iyi ya, biz de bir an önce onları çıkartırız işte! Aha, tamam! Şimdi buna memnun olabilirim, değil mi? Memnun olmak mı?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 kendi şeylerim ortada gördükçe iyice ısınucuyum Benimseyeceğim buğdayı Sen de öyle düşünmüyor musun Nelsi? Evet canım Aa, Odamda aynı olmadığı için de çok sevindim Böylece her an o hiç hoşuma gitmeyen çillerimle karşılaşmamış oldun Yarabbim, yarabbim. Nelsi Nelsi gel Gel buraya ...duvardaki tabloların ne lüzumu var sanki? Şimdi teyzem bana bu odayı verdi diye öyle sevindim ki! Polianna! Polianna ne olur, sus artık! Sus! Lensi! Lensiciğim! Ne oldu birdenbire? Yoksa burası senin odan mıydı? He? Benim odam mı? Bana bak Polianna! Ya sen gökten inen bir meleksin... ...yahut da... ...tövbeler olsun! Şimdi de zil çaldı gitmeliyim.